Geçen hafta cuma dersinde işledik değil mi biz burayı? Cuma dersinde işledik. Şimdi salıdayız. Bir özetleyelim. Nereden nereye geldik? Yani anlatmaya çalıştığım hadise çok önemli bir hadiseydi. Benim ilk defa anlattığım sizin de benden ilk defa dinlediğiniz bir meseleydi. Başka bir yerden okudunuz, başka bir yerden öğrendiniz ya da başka bir hocadan dinlediyseniz onu bilmiyorum. Ama ben ilk defa anlattım. Hadise şuydu. Allah subhanatala bir peygamber gönderiyor değil mi? Ve bize de diyor ki bu peygamberi oyacaksınız. O halde hiçbir kitabı bilgi olmaz elimizde. O peygamber bütün yönleriyle mükemmel bir kişilik olması lazım. Böyle olmazsa benim ona uymamın bir anlamı kalmaz. Niye oyacağım ki? O adam benim gibi bir adamsa ya da benim bir tık üstümdense ben ona niye uyuyayım? O bana olmuş. Artı o uyulması gereken bütün vasıfları bir... Uyulması gereken bütün vasıfları üzerinde barındırmalı. İki, bu vasıflar onda ne olmalı? He? Kamil olmalı, mükemmel olmalı. Mesela korkak bir peygamber olmaz. Savaşa gidiyorsun, adam kaçıyor. Sen bu peygamberi nasıl uyuyacaksın? Cimri bir peygamber olmaz. Kaba saba bir peygamber olmaz. Çok konuşan bir peygamber olmaz. Asık suratlı bir peygamber olmaz. Asık suratlıdan peygamber olmaz. Cimri'den peygamber olmaz. Yalaka'dan peygamber olmaz. Devamlı gülen, devamlı şakacılık yapandan peygamber olmaz. Allah subhanehu teala benim bir kişiye uymamı, ona tabi olmamı, ona ittiba etmemi, ona itaat etmemi bana emrettiyse, o kişi bütün vasıfları bakımından mükemmel bir kişilik olmak zorundadır. Allah onu o vasıflarıyla yetiştirmelidir ki yetiştirmiştir. İşte bu vasıfların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmıştır. Bu vasıfları 70, 80, 100'e çıkartan var. 5'e, 10'a, 15'e indiren var. İmam Maverdi benim bu kitapta anlattığı kadarıyla kendi kitabında orijinal kitabında ne kadar anlatıyor bilmiyorum. Dört başlıkta 26 tane vasıftan bahsetmişti İmam Maverdi. İki başlıkta birincisi dört maddeydi, ikincisi altı maddeydi. Biz bunları işledik, on madde işledik. Şimdi on altı tane Madde işleyeceğiz. Dört madde şuydu. Yaratılışının güzel olması, ahlakının güzel olması, sözünün güzel olması, davranışının güzel olması. Yaratılışının, ahlakının, sözünün, davranışının. Yaratılışının ve ahlakının güzel olmasını işledik. O madde buradan işledik. Şimdi sekiz madde üçüncü, sekiz madde de dördüncü başlıkla işleyeceğiz. Yani sözü güzeldir, davranışı güzeldir. Sekiz er madde işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu bölümü bitireceğiz. Ondan sonraki bölüm daha hızlı gideceğimiz bir bölüm. Ondan sonra da artık başka bir kitaba geçeceğiz. Hangi kitaba geçeceğimizi ben de bilmiyorum şimdilik. Ama bu sene Ramazan ayına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamının güzel olması 8 maddeden oluşuyordu. Birincisi o mükemmel bir ilme sahiptir. Çünkü vahiyen tıpkı heva inhu illa vahyun. o kendi bir nutkuyla nutuk etmez ancak vahiy nutku eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala'dan öğrenmiştir. İlmi Allah subhanehu ve teala'dan almıştır. Ve allemeke ma'lem te'alem değil mi? Allah sana bilmediğini öğretti. Allah sana ne öğretti? Bilmediğini öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan öğrendiği için mükemmel bir ilme sahipti. Şimdi yine bunu başta söylediğimiz kaideyle özdeşleştiriyoruz. Din adına yarım bilgili bir adamdan peygamber olur mu? Düşünsene ben onu geçtim ilimde. Ben daha alimim peygamberden. Olmaz. Peygamber bu ümmetin en alimi olmalıdır. Bundan dolayı o ilmin tamamıyla muttasıftır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir hikmet. hayret hayrete düşüren pek çok kıymetli ilimler verilmişti ona. O ümmi bir toplulukta ümmi bir peygamberdi. Diyor ya biz okuma yazma bilmeyen bir topluluğuz. Ne hesap biliriz ne de yazabiliriz diyor. Ne kitap okumuştu, ne ders almıştı, ne bir alim görmüştü, ne de muallimle birlikte oturmuştu. Şimdi yeni bir çalışma başlattılar ateistler. Mitolojik karakterler ve şeye ne deniyor? Ritüellere, mitolojik ritüellere ne deniyor? Aklımda değil. Mesela kurban, mesela abdest. Bunların kaynaklarını anlatıyorlar. Böyle güzel de bir ses kaydı yapıyorlar ve insanlara sunuyorlar. Diyorlar ki mesela, işte kurban ibadeti İslam'da var ama ondan önce şu kavimde de vardı. Ondan önce şu kavimde de vardı, şurada da vardı, burada da vardı diye. Anlattıkları her şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna delalet ediyor. Nereden misin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sümer yazıtlarındaki değil mi bilgiyi? Diyorlar ki işte şu bilgi Sümer yazıtlarında tabletler mi var Sümerlerin, Sümer tabletlerini geçiyordu. Tamam geçiyor da. Bu o kadar basit bir şey ki Allah bütün peygamberlere, bütün kavimlere peygamber göndermiştir. Her peygamberin öğretisi aynı kaynaktan beslendiği için aynıdır. Aynıdır. Bundan öyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi oluşu, ümmi bir toplulukta var oluşu onun en büyük vasıflarından bir tanesidir. Söylediğini çok güzel ifade ederdi. Oturaklı konuşurdu. Akıllara durgunluk veren bir ifadesi vardı. Zihinleri allak bullak eden bir ifade gücü vardı. Ne bir konuşmasında ne de bir davranışında dil sürçmesi yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiatındaki bu hal onun cevherinin safiliğinden ve temizliğinden ileri gelmekteydi. Biz burayı biraz açalım arkadaşlar. Yazar burayı biraz kısa tutmuş. Biz burayı açalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir ilim verilmiştir ki mesela biz bir hadis okuyoruz. Bu hadisi sayfalarca şerh edebiliyoruz değil mi? Şöyle şöyle kitaplar vardır. Bilmem ne hadisinden çıkan 400 ibret. Bir hadisten 400 ibret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana cevami'ül kelim verildi. Cevami'ül kelim ne demek? Az kelimeyle çok mana ifade eden söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cümle kullanmış. Kullandığı cümleyle cümleden çıkan mana bin tane. Ve bunu yapan kişi ümmi kişi. Okuma yazma görmemiş, sosyoloji eğitimi almamış. Psikoloji eğitimi almamış. Çocuk eğitimi almamış. Çocuk eğitimine baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir pedagog. Toplum ilişkilerine baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir sosyolog. Fertlerle ilişkilerine baktığın zaman onların dertlerine, onlara yaklaşım tarzına baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir psikolog. Savaş sanatına baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir Komutan, tam bir lider. Devlet yönetmesine baktığın zaman müthiş bir siyasetçi. Size söylüyorum ilkbahar denilen kitabı okuyun yani. Ben okudum şimdi tekrar okuyorum neler neler görüyoruz. Ve bu ilimlerin tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu açıdan mükemmel bir kişiliktir. İki, Allah Subhanahu ve teala'nın Kendisine öğretmiş olduğu önceki peygamberlerin ümmetleriyle arasına geçen kıssaları ve önceki dönemlere ait haberleri aklında tutması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri bütün teferruatıyla aklında tutuyor. Bunlarla ilgili hiçbir zaman ufak da olsa farklı bir şey söylemiyordu. Oysa bunları bir kitaba kaydedip oradan mütalaa etmemişti. Keza sakladığı bir kaynaktan da ezberlemiyordu. Allah onun kalbine nakşetmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki bilgisiyle ilgili şunu da söyleyelim biz. Geçmiş ümmetlerin kıssalarını bilmesi noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıssalana dair anlattığı birçok şey o haliyle ya Tevrat sahipleri tarafından biliniyordu, bir kısmı İncil sahipleri tarafından biliniyordu, bazı bilgiler başka dildeki kaynaklarda vardı, bazı bilgiler başka başka kitaplarda vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan gücüyle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların yüzde seksenini yazması mümkündü. Bilgi olarak, icaz olarak yazamaz. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar, olaylar geçiyor değil mi? Bu olayların birçoğu eski kitaplarda mevcut. Kimisi Tevrat'ta mevcut, kimisi İncil'de mevcut, kimisi işte başka bir milletin, tabi oldu İncil'de mevcut. Kimisi bir kitabede mevcut. Kimisi bilmem ne anıtında mevcut. Bu bilgiler mevcut. Ama senin elindeki kitaptaki bilgi, elinde o kitapta bilgi var. Sen Hindistan'dasın. Sizin elinizde bir kitap var. O kitapta At kavmiyle ilgili bilgi var. Bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Başka bir bölgede de At kavmiyle ilgili bilgi var. Orada da bir kısmı yanlış bir kısmı doğru. İnsani bir güçle Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların tamamını olmasa da yüzde seksenini oluşturmak mümkündü. Ama bunun için Mekke'de binlerce ciltlik bir kütüphane olması gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve en az bir 10-15 dil bilmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8-10 dil biliyorsa ve Mekke'de de devasa bir kütüphane varsa bu kıssaları yazmak mümkündü. Ama böyle bir şey olmadığı için bu kıssaları bilmek, öğrenmek ve öğretmek tek bir şeyle mümkündür. O da vahiyle mümkündür. Başka bir şeyle mümkün değildir. Yani işin zor olan, en zor olan tarafı diyelim ki Ashab-ı Kehf kıssası. Ashab-ı Kehf kıssası. Bu kıssa birçok kaynak da var. Ama her kaynak Doğrunun bir kısmını almış, büyük kısmı yanlış. Başka bir kaynakta doğrunun başka bir kısmı var, diğerleri yanlış. Başka bir kaynakta doğrunun bir kısmı var, diğerleri yanlış. Doğruların tamamını süzüp çekmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çekmesi gerekiyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Elbette böyle bir şey mümkün değil. Hatta yani bazı bilgiler var, o bilgiler çok kısa zaman önce doğruluğu meydana geliyor. Mesela. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama benim araştırdığım veya benim okuduğuma göre mesela diyorlar ki Karun, Haman Haman, Firavun'un veziri değildir. İran liderinin, İran padişahının vezirine Haman denir. Firavun'un vezirine Haman denmez diyorlar. Uzun süre bu böyle biliniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un veziri olarak geçiyor Haman. Daha sonra yıllar sonra bir İncil çıkıyor. Yakup İncil diyorlar değil mi? O İncil'de Firavun'un en yakın adamı ve veziri Hamun olarak geçiyor. O İncil'de geçiyor. Kıbrıs'ta bulunur hatta bu İncil. Yakın bir dönem. 1954'te Kıbrıs'ta bulunuyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Firavun'un arkadaşı olarak Hamun'ı Kur'an-ı yani kendisi uydursa haşa öyle bir bilgi o gün için yok. O gün için öyle bir bilgi yok yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu alanda da mükemmel bir bilgiye sahip idi. Devam ediyoruz. Koyduğu kanunları en açık delilleriyle sağlamlaştırması, en bariz ve en özlü hikmetleri açıklaması onun peygamberliğinin gereğidir. İnnemel a'malu binniyat. Ameller niyetlere göredir. La darara ve la drar. Zarar vermekte yoktur. Zarar etmekte yoktur. Veya buna benzer onlarca rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükümleri öyle ince açıklamıştır ki Zaten burada söylüyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kanun koyduğu zaman bir hüküm koyduğu zaman sözü illetleriyle zikrederek sözü sebep ve gerekçeleriyle zikrederek en sağlam hükümleri ihtiva eden hükümler çıkarılmıştır diyor. Tabii bunların tamamı Allah subhane katındandır. O az sözde çok şeyleri işaret etmiştir. Sözü gereksiz yere uzatmaz, özlü konuşmasıyla kapalı hususlar netleştirirdi. Ondaki bu yetenek Allah'ın da Bu sebeple de onun buyruklarına itaat ediliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamının güzel olmasının neticelerinden bir tanesi de onun güzel ahlakı emretmesidir. Onun güzel ahlakı emretmesidir. Hangi derste yaptım bilmiyorum. Bugünkü derste yaptım zannedersem değil mi? Dünyanın hiçbir metninde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakın. Kardeşini üç günden fazla küsme demez. Dünyanın hiçbir metninde kardeşine sövmek, fasıklık, onunla savaşmak kafir olursun demez. Dünyanın hiçbir öğretisinde El yedül ulyâ, hayrun minel yedül suflâ, veren el halen elden daha üstündür demez. Dünyanın hiçbir metninde Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu terk etmez, onu e, yalnız bırakmaz demez. Dünyanın hiçbir metninde sen kardeşinin yardımında olduğun sürece Allah da senin yardımdadır demez. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine emrettiği şeylerin hepsi bütün insanlığın kabul ettiği veya bütün insanlığın kabul etmesi gereken en temel ahlaki ve insan ilkelerdir. Sadece bu kadarı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce on binlerce hatta yüz binler kadar Hadisinde insanlığa insanlık öğretmesi, beşeriyete adeta bir insan dersi vermesi, kamil bir insan nasıl olur? Tarihteki bütün muallimleri çıkart, tarihteki bütün öğretmenleri getir, tarihteki bütün üstün kişilikleri getirin. En güzel insan öğreticisi, en güzel muallim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dünyadaki hiçbir liderin ağzından, hiçbir muallimin ağzından eğer biriniz kıyamet bir fidan dikiyorsa, fidan dikiyorsa, o sırada kıyamet koparsa o fidanı diksin. Kıyamet koparsa kopsun önemli değil ama o fidanı diksin. Böyle bir söz söyleyen daha dünyada hiçbir muallim yoktur. Bu kadar içeriği dolu, bu kadar öğretici, bu kadar insani, bu kadar erdemli bir lafız, bir söz söyleyen İkinci bir insan yok tarihte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları olan nasihatine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları olan nasihatine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkekleri olan nasihatine bakın. Bu nasihatlerin her birisi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden bir tanesini, al bir tanesini Türkiye'de 80 milyon, Türkiye'de 80 milyon insan var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tanesini alsalar, deseler ki biz sadece bunu uyacağız. Türkiye'de her şey düzelir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Sadece bunu uygulasalar değil mi? Her şey biter bak. Hiçbir problem kalmaz. Kimse kimsenin malını çalmaz. Kimse kimseye haksızlık yapmaz. Kimse kimsenin malını gasp etmez. Çok kazanacağım diye. Bugün televizyonda çıktı. Sakallı böyle. Taksici öyle değil mi? Seretmişinizdir, internete düştü. Turist gelmiş, almış demiş, o da 400 lira demiş. Şu an Türkiye'deki 85 milyon insan, Muhammed Mustafa'yı biz peygamber kabul etmiyoruz ama el-müslimu ehul-müslim. La-yazlimuhu ve la-yuslimuhu. Sadece bunu uygulayacağız dese, Türkiye düzelir mesela. Ya da onu bırakın veren el, alan elden üstündür. Herkes bunu uygulayacak olsa Türkiye düzelir. Tüm dünya düzelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insana, ahlaka Erdemliliğe dair tek bir sözü bir damla olarak gökyüzünden yeryüzüne düştüğü an yüzünün tamamı düzelir. Böyle bir lider yok ki. Bugün bizzat devlet eliyle devlet eliyle devletler kendi liderlerinin ideolojilerini, düşünce yapılarını uygulamaya çalışıyorlar. Var mı bir düzelme? Hiçbir düzelme yok. Kendi liderlerinin sözlerine kapılara yazıyorlar, girişe yazıyorlar, çıkışa yazıyorlar uygulanması için kanun hükmünde kararname çıkartıyorlar. Anayasa yapıyorlar. Kendi liderlerinin ilkelerini devlet zoruyla uyguluyorlar. Yine hiçbir düzelme yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tanesini zarar vermek yoktur. Zarar da görmek yoktur. Sadece 85 milyon bunu uygulasa dolarda düşer, enflasyonda düşer, yurada düşer, işsizlikte düşer. Sadece bunu zarar vermek yok. Zarar görmek de yok. Elinden zarar gelmeyecek kimseye. Dilinden zarar gelmeyecek. <gülüyor> El-Müslîmû Ben selim el-Müslîmûne min lisânihî o yedihî Müslüman, Müslüman'ın elinden ve dilinden selametli olduğu kişidir. Sadece bu, bak sadece bu, sadece bu tüm dünyayı güzelleştirir. Çak kullanmazsın, senet kullanmazsın, bunun üzerine anlaştık ya sonra senin elinde ve bana zarar gelmeyecek. Dükkanı kilitlemek zorunda kalmaz. Yalan olacak mı olmayacak mı diye endişen olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymeti bugün dünyada ne Müslümanlar tarafından biliniyor. Zaten de bilmiyor. İşte bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı erdemi emretmesi bakımından insanların en mükemmeliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sorulduğu zaman çok net cevap verirdi. Kendisiyle mücadele edildiğinde getirdiği delillerin sapasalemi açıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara delil sunarken bir acziyet göstermezdi. Hiçbir zaman onunla hiç kimse baş edemezdi diyor. Bu da bir başka madde. Onun dili verdiği haberler açısından, söylediği sözler açısından yalan söylemekten korunmuştu diyor. Bu çok önemli. Arkadaşlar daha önce peygamberliğin ispatı isimli veya İslam'ı sorguluyorum ders silsilesinde de yaptım. Size iki şey hatırlatayım. Kötü ahlak öyle bir vasıftır ki bir kimsede bir tane kötü ahlak olmaz. Bir kimsede bir kötü ahlak varsa o kötü ahlak mutlaka başkasını doğur, başka şeyi doğurur. Adam yalancıysa mutlaka gıybet, gıybet ediyordur. İftira ediyordur, dedikodu ediyordur, laf götürüp getiriyordur. Kötü ahlaki vasıfların içerisinde en kötüsü de yalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün kötü ahlaklardan korunduğu gibi dili yalan söylemekten de korunmuştur. Bu onun risaletinin en önemli özelliğidir, en büyük özelliğidir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi adına yalan söyleseydi başka başka kötü ahlakı da olması lazımdır. Birilerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana vahiy geldi dediği zaman... İki ihtimal var. Şayet Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahy etmediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana vahiy geldi diyor. Kaç ihtimal var? İki ihtimal var. Nedir bu ihtimaller? Bir haşa maşa yalan söylüyor. İki halüsinasyon görüyordur. Böyle. Kendisini böyle zannediyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ikisinden birisi olması gerekiyor. Şayet Allah ona varlık etmediyse. Ya yalan söyleyen birisi olması lazım ya da halüsinasyon gören birisi olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca halüsinasyon görülmez. Tamam <gülüyor> mı? 23 yıl sürmez bu. Bunu eliyoruz. Yalana gelince şunu soruyoruz. Diyoruz ki madem sizin iddianıza göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vahiy geliyor diye Rabbinden Rabbine iftira etti yalan söyledi ya bunun dışında günlük hayatında ikinci bir yalanını gösteriyor ki. Başka bir yalanı yok. İkinci bir yalan yok. Gösteremez. Böyle bir şey olabilir mi? Bir adam yalanın en büyüğünü söyleyecek. Bana vahiy geliyor diye. İkinci bir yalan hiç yok. Arkadaşlarıyla otururken yok. Mesela hanımına söylediği bir yalan var mı? Var mı öyle bir rivayet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi şurada kandırdı falan diye. Yok böyle bir şey. Tarih sizin de elinizde mevcut. Bizim de elimizde mevcut. Tabi bunu ciddi insanlara söylüyorsun. Bir de ergen ateistler var. Ergen derken yaş küçüklüğü kastetmiyorum. Beyni küçüklüğü ediyorum. Adam çıkıyor diyor ki Muhammed diye birisi yaşamadı deyip çıkıyor. Yaşamadı diyor. Siz onu biliyor musunuz? Benim karşıma bir tane adam getirdiler. Adamın unvanını bir saymaya başladılar bitmedi. Dil uzmanı adam. Araştırmacı, arkeolog, akkad dili bilmem mezunu, sümer dili bilmem. Araştırdılar. Dedik yani işimiz zor ama bu adamla da Allah subhanatala bize yardım etsin. Adam başladı. Allah'ım Allah'ımsız konuştu konuştu. Sözü nereye getirdi biliyor musunuz? Arapça diye bir dil yok. Yedinci yüzyılda Emeviler tarafından uyduruldu bu dil. Ondan önceki dilin aslı akkadçadır Muhammed'in de bunu konuşması mümkün değildir. Kur'an'ın da o tarihte var olması mümkün değildir. Arapça sonradan uydurulmuş uyduruk bir dil. Kur'an-ı Kerim'de Emevilerin saraylarında süreç içerisinde yazılmış bir kitap. Ben adama dedim ki sen şaka mı yapıyorsun dedim. Yani şaka gibi bir şey. Ve bu adam bunu yine kendisi gibi birinden almış. Benim ismi aklımda değil. O biri bunu yazmış. Yazdığında bütün meslektaşları bu deli demiş. Kendiler demiş yani. Böyle bir şey olur mu demiş ya. Ha Böyle ateistleri ciddiye almaz da böyle akıllı uslu. Ciddi ciddi. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıştır. Diyen ateistleri ciddi alacak olursak veya peygamber münkirlerini ciddiye alacak olursak onlara bu sorunun sorulması lazım. Onlar bu soruya cevap vermesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vahyi bana vahyi geliyor dedi ya yalan söyledi, söylediyse ikinci bir yalanın ortaya konulması gerekiyor. Akşam evdeydim deyip evde olmaması ne bileyim işte neyse yani. Bunlar bulunması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm bahçılardan da en doğru sözlü, en güzel sözlü insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelam noktasında kelamının mükemmelliğini konuşuyoruz. Altı madde saydık, iki madde kaldı. Konuşmak istediğinde sözüne dikkat etmesi, gerektiği kadar konuşması, boş şeylerle konuşmaması, meramını ifade edememek gibi bir korkusunun olmaması. Şimdi arkadaşlar, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öncelikle şuvası veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerektiği kadar, yetere kadar konuşmuştur. O yeterlilikten hüküm ve ibretler çıkartıyoruz. Oradan çıkartıyoruz. Mesela adamın teki geliyor. Ya Resulallah diyor, biz diyor deniz yolculuğu yapıyoruz. Yanımızda belli miktarda su, su var. Ve in bihim ve in eğer biz o elimizdeki sularla abdest alırsak susuz kalırız. Biz onlarla. Deniz suyundan abdest alabilir miyiz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Deniz suyu temizdir. Deniz suyu temizdir. Ölüsü helaldir diyor. Şimdi adam denizin ölüsünden sordu mu? Sormadı. Suyundan sordu değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüsüne de cevap verdi. Alimler burada anlattım kurala koymuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz. Gerektiği kadar konuşur. Yeterli kadar konuşur. Ve adam deniz suyundan sordu. Ölüsünden cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler buradan yola çıkarak demişler ki adam deniz yolculuğu yaptığı için suyun hükmünü bilmiyorsa yiyecen hükmünü hiç bilmiyordur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona lazım olacağını düşünerek ona bilmediği ve daha çok lazım olacak bilgiyi ona öğretti. Ve buradan bir sonuç çıkarmışlar. Sana sorulmasa da karşındakine lazım olacak bilgiyi ona vermen gerekir. Gördünüz değil mi? Nereden nereye geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin kelamını çok incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetere kadar konuşurdu. Sözleri bir değişikliğe uğramadan korundu. Kelamı en güzel haliyle geldi. Onun etkileyici sözlerini duyan kulaklar büyük haz aldı. Hadisler gönüllerde korundu. Kitaplarda kaydedildi. Bugün dünyanın hiçbir liderinin yüz bin tane sözü ezberlendiriyor biliyor musunuz? Mesela Türkiye'deki en büyük kemalist gelsin. Türkiye'nin en büyük kemalisti gelsin. Mustafa Kemal'e ait kaç metin, kaç beyit kaç kelime, kaç neyse artık nesi varsa sözü ezbersin de. E şimdi bizim alimlerimize bak 300 bin, 400 bin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ezber. Çünkü onu ezberlemeye insan doyamıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ezberlemeye insan doyanıyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagatın ustasıydı diyor. En fasih konuşan uydu diyor. Konuşması en açık olanıydı diyor. Sözü en vecizi diyor. En özlü kelimeleri kullanırdı diyor meramını en güzel şekilde ifade edirdi. Konuşmasında zorlama kaballığı gözükmezdi. Sözü uzatıp güzel konuşma hastalığından kaynaklanan ifade bozukluğu yoktu. O az sözle çok şey ifade etmişti. Ne diyordu İbn nişan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fesahatinden için belagat ona çadır olmuş tamamını kaplamıştır. Fesahat ona kuşak olmuş onu tamamı sarmıştır diyor. Belagat fesahat dediğimiz Cümle güzelliği, cümle yapısı. gerçekten de böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşması bakımında en mükemmeldir. Bu da kardeşler üçüncü maddemizdi. Dört maddeyi tekrar zikredelim inşallah. atılışı güzeldi bitirdik dört maddeydi. Ahlakı güzeldi altı maddeydi bitirdik. Sözleri güzeldi sekiz maddeydi bitirdik on sekiz. Şimdi davranışları güzeldi sekiz maddede onu söyleyeceğiz. İnşallah bitireceğiz fazla uzatmayacağız. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din adına metodu mükemmel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de geldi. İnsanlara Allah'ın dine davet edecek. İnsanlara bir gerçeği hatırlatacak ve insanlara o gerçeği davet edecek, çağıracak. Farklı metotlarla bunu yapabilirdi. Seyit Kutup Rahimeullah, Allah onun işaretini kabul etsin. Enam suresinin girişinde ve bir de yoldaki işaretlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayabileceği farklı farklı metotlardan bahsetmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o metotları uygulamadı diyor. Rabbani bir metot uyguladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risaletinde insanları kendisine davet ederken en mükemmel metodu ortaya koydu. Onun ortaya koyduğu bu metot onun peygamberliğinin ve kişiliğinin mükemmelliğini gösteren bir metottur diyor. Evet okuyalım bakalım yazar ne demiş. İnsanları alışkanlıklarından dine İyi olarak bildikleri bir takım şeylerden İslam'ın yeni getirdiği doğrulara yönlendirme davranışlarının güzelliği ve metodunun isabetli oluşu. Ben anlatayım burayı. Şöyle anlatayım ben size. Daha önce ben burayı anlattım size. Yani bu konuyu anlattım. Şimdi en zor şey insanı evirme sanatıdır. Yani bir hayvanı alır, zorla kilitlersiniz, orada onu eğitebilirsiniz bir şekilde. Döve döve, vura vura bir şekilde yitebilirsiniz. Ama insan iradesi olan bir varlıktır. Sen bir şey yap dediğin zaman insan yapmam hayır diyebilir. Bir. İki, din adına davet ettiğin şey, din adına davet ettiğin şey insanın nefsine, hevasına zor gelen bir şey olduğu için insanların çoğu bundan yüz çevirecek, bundan uzak duracaktır. Yani şimdi gel beraber yemeğe gidelim desen geliyorsun. Gel gece namazına gidelim desin gelmiyorsun. Öyle değil mi? Gel işte iyi bir şeye davet ettiğin zaman, zevkli bir şeye davet ettiğin insanlar koşarak geliyor. Ama sana meşakkat verecek bir şeye davet ettiğin zaman insanlar yavaş yavaş geliyor veya gelmek istemiyor. Ha, insanı evirme, insanı çevirme, insanı eğitme, insanı bir halden başka bir hale geçirme. Sayruret değil mi? İnsanı bir halden Başka bir hale geçirme en zor iştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu en zor işi en mükemmel şekilde gerçekleştirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarihin gördüğü en karanlık çağda gelmiş. En karanlık çağda, en karanlık insanları, en aydınlığa, aydınlığın zirvesine çıkarmıştır. Onun metodunun sağlamlığı, onun mükemmelliğinin, onun insan olarak, kişilik olarak ve bir nebi olarak mükemmelliğinin en büyük kanıtıdır. Biz, gelin mesela burada kaç kişiyiz? Bu kadar kişiyiz mesela. Karar verelim. Her birimiz mükemmel örneklik teşkil edeceğiz. Sahabe nesli gibi bir nesil oluşturacağız. Haydi yapalım. Yapamayız ki. Yapamayız yani biz bunu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış yani. Hiçbirimiz ne kadar iyi muallim olursak olalım... Biz bunu beceremeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu becermiştir. Bu bir metot. Neyi işliyorduk? Onu tekrar edeyim. Davranışlarının güzelliği. İki, denge. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler yapmaya istekli olanların coşkusuyla ile muktedir ama ihtiyatlı olanların endişesini bir araya getirip dengelemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatına bakın. Bir tarafta hızlı bir şekilde öne atılanlar vardır. Bir tarafta ihtiyatlı olup biraz duralım diyenler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının tamamında tam bir denge görürsünüz. Hayatın tamamında bu anlamda tam bir denge görürsünüz. Çok veren vardır, az veren vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dengelemiştir. Çok koşan vardır, oturan vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dengelemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların arasında bir denge olması, mükemmel bir denge olması onun Kişisel özelliklerindendir, insani özelliklerindendir, nebevi, risalet bakımından özelliklerinden bir tanesidir, denge. Üç, adalet. O, din olarak ortaya koyduğu hükümlerde adil davranmış, ne aşırı gitmiş ne de eksik bırakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırı gitmemiş, eksik yapmamış, iktidalli davranmıştır. Her işinde vasat olmuştur. Ailesiyle ilişkisine bak, vasattır. Düşmanlığına bak vasattır. Dostluğuna bak vasattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının hiçbir kısmında vasadı aştığı, haddi açtı ya da yani işi kerhen bir noktaya bıraktı. hiçbir şekilde mevcut değildir. Dört, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşıda vasattır. Dünyayı ne tamamen terk etmiştir ne de dünyaya tamamen bağlanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya ile ilişkisine baktığınız zaman bir taraftan ülkeleri fetheden bir komutandır. Bir taraftan evinde yiyeceği olmayan bir komutandır. Bir taraftan on binlerce neferi olan bir komutandır. Bir taraftan hasır'ın üzerinde yatan bir komutandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani mesela Mekke'ye girersen görseniz büyük bir komutan, büyük bir devletin büyük bir lideri hiç kimsenin görmeyeceği kadar kalabalıkla Mekke'nin kapısına dayanmış. Karşında kimsenin duracağı, durması mümkün değil. Devasa bir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımazsanız, orada baksanız büyük bir komutan, dünyanın tamamını eline geçirmiş bir komutan dersiniz. Ve bu tarafa o baksanız hasrın üzerinde yatıyor. Hasrın izi yüzünü yüzünü çizmiş. Yüzüne çıkmış hasan ismi. 5 parası olmayan garibanın teki dersiniz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya yönelik dengesindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya yönelik dengesindendir. Sizlerin hayırlısı ahiret için dünyasını terk etmeyen, ahiret için dünyayı tamamen terk etmeyen, dünyası için de ahireti terk etmeyendir. Fakat sizden hayırlısı bu ikisinden de nasibini alandır. Hem dünyadan nasibini alacaksın hem de ahiretten nasibini alacaksın. Evet. Beşinci vasıf. Altı, yedi, sekiz, dört tane kalıyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin bütün hükümlerini tek tek tek tek tek tek pekiştirmeye çalışmıştır. Ümmetine mükellef oldukları ibadetleri açıklamış, helalleri ve haramları açıklamış, ümmetine eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Ümmetine eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Bir başka vasıf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cihat ehli olmasıdır. Hem daveti hem de cihad emretmesi. Hem sözlü olarak insanları hakka davet etmesi, hem de bu davete uymayanlara kılıçla düzeltmesi. Hem Allah'ın kitabına davet etmesi, hem de Allah'ın kılıcını onlara göstermesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini bir arada götürmesi, onun hem nebevi hem de insani mükemmel kişiliklerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiğimiz derste bir başka bölümde anlattım. En mükemmel vasıflarından bir tanesi kahraman olmasıdır. Huneyn Savaşı'nda arkadaşlar onu bırakıp kaçmışlardı. Büyük bir ordu karşısında ashabı ve ailesinden dokuz kişiyle beraberdi. Hem de ne saldırabilecek ne de kaçabilecek durumda takatsiz bir katının üzerinde duruyorlardı. Ama o düşmana karşı saldırdı. Cesaretini ortaya koydu. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum dedi değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir harpten kaçmamıştı diyor. Bir gece uzaklardan bir yerden ses gelir. Ashab-ı kiram korkar. Bir araya gelir o sesin geldiği yere giderler. Bir bakarlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılarından geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sesin geldiği yere hemen kılıcını kuşanmış, atın üzerine binmiş, kendi başına gitmiş. Bakmış hiçbir şey yok. Korkmayın korkmayın direkt geri dönüyoruz. Herkesin önce gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesaret bakımından da davranış bakımından da insanların en mükemmeliydi. Ondaki bu cesaret Allah'ın dinine yardımına, Allah'ın dinine, Allah'ın bu dine yardım etmesine, Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmesine bağlıydı. Arkadaşlar burada yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. Konumuz bitmek üzere biraz sabredin inşallah. Yeri gelmişken ben şunu da hatırlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarının, bu vasıfların, özellikle kişilik vasıflarının tamamı Rabbine güvenden kaynaklanıyor. Mesela onun cesareti tamamı Rabbini olan güvenden kaynaklanıyor. Allah Sübhanü Teala vaat ediyor. Allah Sübhanü Teala vaadine güveniyor, vaadine inanıyor. "Ve ellezi bil huda ve dinil Müşrikler kötü görseler de Allah dinini tamamlayacaktır diyor. Allah'ın dinini tamamlayacağına olan inancından dolayı bu dava için saldırdıkça saldırıyor. Bu dava için koştukça koşuyor. Bu dava için Ayakta durabildiği kadar durabiliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece cömert idi. Elinde ne varsa verirdi. İhtiyacı olduğu halde veya sevdiği halde başkasını hep kendisine tercih ederdi. Vefat ettiğinde borç almış, borcunun karşılığında zırhını vermişti. Birisi kendisinden bir şey istediğinde "Param yok ama git benim adıma borç yap ben o borcu ödeyim" derdi. Yani veremezse bile Git şuradan borcunu al ben o borcu ödeyim derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevaz'in ganimetlerini ele geçirmişti. Bu ganimetlerden 6000 bin esir elde etti. 24 bin deve elde etti. 40 bin koyun elde etti. Yaklaşık 40 bin okuyu gümüş. 500 kilo. 500 kilo gümüş diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların tamamını dağıtmıştı. Kendisine hiçbir şey bırakmadı diyor. Tamamını insanlara dağıttı. Kendisine Hiçbir şey bırakmadı diyor. Ebu Zer'den gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağı altın halinde benim olsa ve Allah onla infak etsem vefat ettiğim gün yanımda bundan bir dinar kalsa ben bundan memnuniyetsizlik duyarım diyor. Uhud dağı benim olsa o da altın olsa ben dağın tamamını infak etsem vefat edeceğim de yanımda bir dinar olsa ben bundan memnuniyetsizlik duyarım diyor. Dünyaya bakacaksını görüyor musunuz? Böyle lider kimin var? He? Bu kadar cömert, bu kadar merhametli, bu kadar sevgi dolu, bu kadar cesaretli. Vallahi bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini bilmiyoruz. Bu lider var ya bu lider bizim dışımızda başka milletler de olsa belki nasıl sahip çıkacaklar. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ona bir şeyler vermesini istedi. Resulullah şöyle buyurdu. Yanımda bir şey yok ancak benim adıma git onu satın al. Bana bir şey geldiğinde ben onunla borcumu öderim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben müminlere kendilerinin daha yakınım dedi. Herhangi bir mümin ölürken geriye borç bırakırsa borcunu ödemek bana aittir. evlad evladı iyal ne demek? Çoluk çocuk. Bırakırsa bana gelsin ben onun velisiyim. Kim de mal bırakırsa bu da varislerinin, varislerindir dediği diyor ve bu şekilde bitiriyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin umumi olarak genel kişilik özelliklerinden bahsettik. Yirmi altın madde saydık. Tek tek uzun uzun uzun uzun durduk. Kısa kısa dursak belki bir derste bitirirdik. Kitabın ikinci bölümüne geçtik. Kitabın ikinci bölümünde artık öğretim metotları var. Bunun da üzerinde böyle çok kısa duracağız. Böyle sayfa sayfa madde madde durmayacağız. İki veya üç oturumda bitireceğiz. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarıyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ilgili başka bir kitaba geçeceğiz. Geçeceğimiz kitap önümüzdeki haftaya kadar ben bulayım, getireyim. Size söyleyeyim, siz de onu okumak isteyenler temin etsin. Dersleri tekrar tekrar dinleyin. Ben kendim dinliyorum. Dersler hem bir şey öğretiyor hem de beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha çok yaklaştırıyor. Zaten amacımız da bu değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olup onun ahlakıyla ahlaklanmak değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ile beraber olup onun cömertliğiyle cömert olmak değil mi derdimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber olup onun merhametiyle merhametlik, merhametiyle merhametli olmaktır bizim derdimiz diyoruz. Peki Allah razı olsun Rabbim amelinizi kabul etsin. Rabbim dinlediğiniz bu dersten onunla amel etmeyi, onu en güzel şekilde öğrenmeyi ve onu en güzel şekilde başkalarına da anlatmayı size nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden bir şey duyduğunuz zaman bunu aktarın diyor. Nice duyan var ki diyor dinleyenden daha zekidir duyar daha çok şey anlar. Riyaz-ı in dersleri internet sitesine hatırlıyor mu atılmıyor mu bilmiyorum. Sanol Medisi'ye atılıyor ama siteye atılıyor mu atılmıyor mu bilmiyorum. Orada riyaz Salim derslerini yapıyoruz. Orada şöyle bir şey söyledim ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyor. Sahabe bir şey soruyor. Resulullah o soruya cevap veriyor. Din bize geliyor. Sahabe o hadistir rivayet ediyor. Din bize geliyor. Bu dinin başkalarına ulaşması böyle olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzel takal Müslüman bi seyfe hima el katil vel -fin iki müslüman birbiriyle savaştı. Ölen de öldüren de cehennemdedir. Sahabe burada sormasa hadis, din bize eksik gelecek. Sahabe diyor ki hazel katil Tamam katil bu anladık o cehenneme gidecek de. Maktulun suçu ne? O da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnahu harisan alakatli sahibi. O da kardeşini öldürmek istiyordu. Bak sahabe soru sordu. Resulullah cevapladı. Din tamamlandı. Sonuçta el yevme ekmeltü lekum dínekum. Bugün size tamamladım demek. Kur'an'ı ve sünnetin tamamıyla. Her bir harfiyle tamamlandı demektir. Sonra sahabe onu duydu. Başkasına nakletti. Dinin tamamlanmasında... Esas olan ne oldu? Duyduğunu nakletmek. O halde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benden bir şey işitip, işittiği gibi bir başkasını aktaran kimsenin Allah yüzünü ak etsin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bugün öğrendiğin en ufak bir şeyi. iyi dinle. Bir tane bir şey öğren. Yarın git onu iş yerinde WhatsApp durumunda toplu mesaj yoluyla birilerine aktar. Resulullah sana dua ediyor. Allah yüzünü hak etsin diyor. Elhamdülillah Rabbil